2010 yılında İstanbul'da çalıştığım firma beni Tayvan'a eğitime göndermek istedi. Ee, patronum bana geldi, gidebilir misin dedi. Giderim yaparım dedim ama şöyle bir problem vardı. İngilizce bilmiyordum, hiç yurt dışı tecrübem yoktu. Sağ olsun patronlarım bana 2 aylık özel İngilizce kursu aldırdılar. Çatpat öğrendiğim İngilizce ile Tayvan'daki 2 haftalık eğitime katıldım. Türkiye'ye dönüşüm Hong Kong aktarmalıydı. 5-6 saat hava durmak yerine Hong Kong'u biraz gezeyim dedim. 3-4 saat Hong Kong'da durdum ve Türkiye'ye döndüm. Bu iki ülkeyi gördükten sonra buradaki her şey diye değişti. 6 yıl IT sektöründe çalışmıştım. Ama artık ofis ortamında çalışamayacağımı anladım. Dünyayı gezmek istiyordum. Param yoktu. Amacım hobim olan fotoğrafçılığı, freelance fotoğrafçılık haline getirip para kazanmak. Daha sonra da dünyayı gezmek. Tabii çok... Olma ihtimali de düşük bir hayaldi. Herkes bana böyle güzel bir iş varken bırakılır mı? Türkiye şartlarında iyi bir işim vardı. Ama ben o zor kararı aldım. İşimden istifa ettim ve freelance fotoğrafçılığa başladım. Ama fotoğraftan para kazanamadım çünkü iyi fotoğraflarım yoktu. İyi fotoğraflarım olsun diye internetten 4 tane profesyonel model buldum. Hong Kong'da yaşayan. Makyöz, kuaför hepsini ücretsiz ayarladım. Hong Kong'a tekrar gidip moda çekimi yaptım. Bir benzerini de Ukrayna'da yaptım. Artık bu fotoğraflarım sayesinde Türkiye'de fotoğraftan para kazanır hale geldim. 2-3 ay çalışıp birkaç hafta yurt dışında gezebiliyordum. 2010'dan 2014'e kadar böyle 2-3 ay çalışıp birkaç hafta gezdim. 2014'ün başında ise 2 aylık Latin Amerika gezisi yaptım. O geziden sonra dedim ki ben tek yön bilet alıp yola çıkmalıyım. Böyle 2-3 haftalık geziler Beni kesmiyor, bana yetmiyor. Rotası seyyah sosyal medya hesaplarımı açtım. İsmi bulur bulmaz ertesi gün gidip marka tescilini yaptım. Cebimde 15-20 bin lira para vardı. 3 bin lirasını bu işe ayırdım. Daha sonra bin gün sürecek projeme başlamak istedim. Ama takipçim yoktu. Facebook'a bu cebimdeki 15-20 bin liradan 5 bin lira verip kendi reklamımı yaptırdım. 3 ay sürelim. Daha sonra 15-20 bin takipçim oldu ve Türkiye'de sponsor aramaya başladım. Yüzün üzerinde firmayla irtibat kurdum. Kimiyle yüz yüze görüştüm, kimiyle mail ortamında, kimiyle telefonla. Hiçbiri benim projeme inanmadı, hiçbir bana inanmadı. İçlerinden sadece biri, yabancı meyşeyle, dünyanın en büyük hava yollarından biri. Biz sana inanıyoruz, uçak biletlerin bizden, nere istersen sana bilet veririz dedi. Meksika'ya gidip bin günlük projeme başladım. Meksika'da evinde kaldığım arkadaşım turist rehberiydi. Ben seni Maya yerlilerinin evine götürebilirim istersen dedi. Çok heyecanlandım. Bu Maya yerlisi ablamın evine gittik. Aynı bizdek gibi yufka açtı, arasına ekmek koydu bana verdi. Şey, arasına peynir koydu bana verdi. Bu çok hoşuma gitti. Çocuğuyla beraber bu fotoğraf. Gezilerim sırasında elimden geldiğince yerel insanların evlerine misafir olmaya çalıştım ki o ülkenin kültürünü birebir göreyim, yaşayayım istedim. Bu hep böyle sürdü bin gün boyunca. Gezimim, gezimin ilk 6 ayında takipçilerim bana sağ olsun çok destekte bulundu. Kimisi bağışla yaptı. 5 lira gönderdi bana bugünkü kahvem benden olsun dedi. Kimisi 20 lira gönderdi bu geceki hostel konaklamam benden olsun dedi. Bu şekilde Orta Amerika'yı gezdim. Adım adım Orta Amerika'yı gezdim diyebilirim. Daha sonra Panama'ya geçtim. Bu gördüğünüz ada 200 metre uzunluğunda. Elektrik, internet, telefon yok. Üç gecemi burada geçirdim. Fantastik bir üç gündü. Daha sonra böyle paylaşımlar yaptıkça sosyal medya takip sayım ciddi anlamda arttı. Bu da büyük firmaların dikkatini çekti. Dünyadaki en büyük outdoor giyim markalarından biri bana geldi ve biz senin sponsor olmak istiyoruz dedi. Tabii ki kabul ettim. E, parayı buldum. Yani parayı buldum ama gezmek için, masraflarım için buldum. Yoksa zengin olmadım. Ama bu benim gezi şeklimi hiç değiştirmedi. Sponsoru bulduktan sonra El Salvador'da kaldığım bir ev. Bir hafta bu evde böyle kaldım. Daha sonra Panama'daki embera yerlerinin yanına gitmek istedim. Devletten ve yerlilerin liderinden özel izin alındı. Bu tekneyle oraya ulaştım. Daha sonra yürüyerek yolculuk yaptık ormanda. Bir embera yerlerinin evi. Bu evde 3 gece kaldım. Tabii böyle açıkta yattığınız zaman haşreler sizi pek rahat bırakmıyor. Gezilerim sırasında, sırasında hunharca böcekler tarafından yendim. Biri sol bacağım, biri kolumun arkası. Ee, Kolombiya'da Kogi yerlerinin yanına giderken farkında olmadan 17-18 tane kene benim bacaklarıma girdi. Bu Bir tanesi de onlardan biri. Hiç doktora ya da hastaneye gitmedim. Hepsini tek tek elimizde çıkarıp yolculuğa devam ettim. Yerlileri ziyaret ettiğimde Yaşadığım en büyük problem tuvalet sorunu, ilk gittiğim köye sorardım hep, nereye tuvaletimi yapabilirim diye, işte böyle derdi ya. İşte, yani bir çalı altı bul, yap yani. Dokuz tane yerli kabilesini ziyaret ettim, hepsinde durum aynıydı. Banyo işini ise en yakındaki derede hallediyordunuz. Çocuklarla banyo ederken, çocuklarla aram hep iyiydi, şimdi onlara şeker verirkenki tepkilerini göreceksiniz. Kaldığım köye daha önce NASA astronotları gidip orada eğitim almış. Niye orada eğitim aldıklarını, konuşmanın sonuna çok kısa değineceğim. Kolombiya'ya geçtim. Bu gördüğünüz dağın adı Guatepe Dağı. Zirvesine ancak bu 740 basamaklı merdivenlerle çıkılabiliyor. Bunu internette paylaşınca sosyal medyada çok kişi paylaştı. Altına ''Ya evde yoksan?'' diye yazıyordu. <gülüyor> Daha sonra Kolombiya'daki Arhuaco yerlerinin yanına gittim. Yine köyün liderinden izin alarak. Oraya gidiş bir gün boyunca orman içinde yürüyerek ancak olabiliyor. Yol yok. Bu gördüğünüz evde 3 gecemi geçirdim. Bir Arhuaco yerlisi aile. Ortadaki ablamız 21 yaşında 6 tane çocuğu var. Kolombiya'daki Vayu yerlerini de ziyaret ettim. Yaşadıkları bölge çöl iklimi gibi bir ortam, bir şehir diyeyim, yalnız bize göre çok farklı yaşıyorlar. Ablamız yine o ailenin annesi, 55 yaşında, kucağındaki bir yaşındaki bebek kendi bebeği. Ya diyorum, bu nasıl olur, bu yaşta doğum yapılır, burada böyle diyor, hani normal. Gerçekten de orada çok tuhaf şeyler oluyor, bu gördüğünüz fotoğrafta soldaki ninemiz 100 yaşında, abisi 104 yaşında ve ninemiz gözlük kullanmadan çanta örüyor. Ve bunun gibi birçok örnek var yaşadıkları yerde. Tabii böyle farklı paylaşımlar yaptıkça benim takipçi kitlem günden güne artmaya başladı. Dünyanın en büyük kamera markalarından biri geldi. sponsor olmak istiyoruz dedi. Türkiye'den bir de yazılım firması sponsorlarım arasına katıldı. Daha sonra Ekvatordaki bu Chimborazo Dağı'na tırmanmak istedim. 6.310 metre rakımlı bir dağ. Hiç dağcılık tecrübem yoktu. Zirveye çıkış 9.5 saat sürdü. Eksi 30'larla mücadele ettim. Benim için çok zorlayıcı bir tırmanıştı. Yüzümden bunu anlayabilirsiniz. Daha sonra Amazon gezme başladım. Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar bu yolu sadece Amazon nehrini kullanarak yaptım. 3 ayımı aldı. 6500 kilometre yolu nehir üzerinden yaptım. Amazon'daki Marubo yerlerini ziyaret ettim. Brezilya hükümetinden özel izinler alınarak, Marubo yerlerinin liderinden de izin alınarak. 800 gün boyunca hiç durmadan bu kano ve tekneyle yolculuk yaptık. Marubo yerlerinin köy merkezi... Bir yerli çocuğu, bu fotoğrafların hepsi doğaldır, hiçbir ben oradayım diye süslenmediği, vücutlarını boyamadığı bir marubo şamanı. Marubo yerlileri maymun etine bayılıyor, onlar da bizdeki gibi inek ya da kuzu yok. Ee, ben de onlarla beraber üç haftamı geçirdim, maymun etini ben de denedim. Bu gördüğünüz maymun eti, her şeyi haşlayarak yiyorlar, maymun etini de haşlıyorlar, onun için lezzetli değildi. Yani bence mangal yapsalar daha güzel olur ama mangala daha gelmemişler. Amazon'un Peru bölgesinde bu öz çekimi yapmıştım. Daha sonra bu fotoğraf benim ilk kitabımın kapağı oldu. Gezimin bir buçuk, bir buçukuncu yılında ilk kitabımı yayınladım. Kitabı hiç fiziki olarak elime almadan Türkiye'de 2-3 ay çok satanlarda kaldı. Amazon'daki bu nehir yolculuğum sırasında bazen bu feribotlarla 2-3 gün hiç durmadan yolculuk yaptık hamaklarda. Hayatımdan en zor yolculuklarından biriydi, kesinlikle tekrar yapmak istemem. Daha sonra Venezuela'ya geçtim. Venezuela'da çok ciddi ekonomik krizler var, enflasyon anlatılabilir gibi değil. Kucağımda gördüğünüz paralar sadece 140 doların karşılığı. Yemeğe gidiyorsunuz, bir deste para bırakmanız gerekiyor hesap için. Venezuela'daki özel dağlardan biri, kayıp dünya olarak biliniyor. Roraima Dağı, zirveye çıkış 3 gün sürüyor. Bu dağda dünyanın en küçük kurbağası yaşıyor. Bu elimdeki türdü onlardan biri. Meksika'dan gezime başladığımda bu Maya yerlisi ablanın dükkanına gittik. Orada onunla beraber fotoğraf çekinmek istedim. Böyle saçlarının ucuna renkli renkli bir şeyler takmıştı. Ya ne güzel dedim saçlarını. Önüne atsana böyle arkaya atmıştı. Fotoğrafı çeken arkadaşım hem öncesini hem sonrasını çekmişti. Eve gittiğimde bilgisayardan kontrol ettim. Ya dedim ben kadınlara yönelik böyle bir proje yapayım. Kadınların fotoğrafını çekerken onlara çok güzelsin dedim. Şimdi önce ve sonrasını göreceksiniz. <Gülüyor> Dünyadaki büyük medya kuruşlarına çok ses getirdi, BBC'den tutun da birçok ülkede yayınlandı. Daha sonra Antarktika seferime başladım. İki gün Arjantin'in Ushia şehrinden Antarktika'ya bu gemiyle gidiş sürdü. Altı günde Antarktika civarında gezdik, iki günde geri gelişti. Penguenleri fotoğrafladım, deniz aslanlarını fotoğrafladım. Benim için en önemli şeylerden biri de Antarktika'da kara üstünde bir gecemi böyle uyuyarak geçirdim. Yanında da penguenler böyle uyuyordu. En fantastik gecelerden biriydi. Daha sonra Latin Amerika gezim bitirip Afganistan'a geçmek istedim. Yalnız Afganistan bizden vize istiyordu, İran'a gitmeliydim. İran'a gittim, evinde kaldığım arkadaşlar gec Adası'nda yüzleri maskeli kadınlar var dedi. Oraya gitsene, ertesi gün uçak biletini alıp Kejma Adası'na gittim. Fotoğrafta gördüğünüz Zeynep 70 yaşında, 15 yaşında evlenmiş, evlendiğinden itibaren bu maskeyi izne takmak zorunda. Ne zaman ki evden dışarı çıkarsa ya da eve yabancı bir erkek gelirse İran'da Kaşkay Türklerinin olduğunu öğrendim. Obalarını ziyaret ettim. Bizim soydaşlarımız. Onlarla Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz. En büyük özellikleri evde yaşamıyorlar. 80 yaşındaki Toktağ'ın hiç evde yaşamamış. Her 4 ya da 6 ayda bir obalarıyla beraber sıcak yerlere göçerek yaşıyorlar. Daha sonra Afganistan'a geçtim. Afganistan çok tehlikeli. 3 ay öncesinden sakal bıraktım, ülkeye girer girmez gelen kıyafetlerinden aldım ve bir ay boyunca Afganistan'ı böyle gezdim. Afganistan'da başınıza gelebilecek en kötü şey Taliban militanlarıyla karşılaşmaktır. Ben bir şekilde onların karargahına gittim, onlarla röportaj yaptım, fotoğraflarını çektim. Hayatımda yaptığım en tehlikeli şeydi. Daha sonra Tacikistan'a geçtim, Pamir dağlarında, Pamir Kırgızlarının çadırlarında kaldım. Onlar da bizim soydaşlarımız. Onlarla da Çatpat Türkçe konuşarak anlaşabiliyorsunuz. Çadırın içi ve bir Pamir Kırgız aile. Daha sonra Kırgızistan'daki Lenin zirvesine tırmanmak istedim. 7134 metre rakımlı bir dağ. Zirveye çıkış ve iniş 3 hafta sürüyor. Yanıma aldığım ekipmanlar böyleydi. Birinci kamp alanı, 3. kamp alanı 6100 metre. Ve nihayet zirvedeydim. Ekibimiz 25 kişiydi. Benle beraber sadece 9 kişi zirveye çıkabildi. Maalesef bir kadın dağcı arkadaşımız parmak uçlarını kaybetti. Başka bir kadın dağcı kulak uçlarını kaybetti. Yan ekibimizdeki İranlı bir dağcı hayatını kaybetti. Başka biri burnunu kaybetti. 6000 metre üstündeki dağlara tırmanmak çok zor. Aşırı yüksek irtifa dağcılığı çok zor. Oraları anlatmak da pek mümkün değil. Ayakkabınızı bağlıyorsunuz. Oh, dinlenmem gerekiyor diyorsunuz. Daha sonra bin günlük projemi bitirip iki buçuk ay önce Türkiye'ye döndüm. Yolda ikinci kitabımı da yazmıştım. Hemen editör kontrolünden geçip o kitabını da bir buçuk ay önce raflardaki yerini aldı. Şimdi bana şunu çok soruyorlar. Bu kadar gezdin, hayatın anlamını buldun mu? Hiç aramadım ki bunu. Benim gezilerimi yapmamın sebebi hep gençken dünyayı gezmek istememdi. Antarktika seferinde... Gemide 96 kişi vardı. Yaş ortalaması 70 üzeriydi. Çünkü herkes yapılacaklar listesini doldurmak için gelmiş. Paraları var. Ama ben karada böyle giderken benim 3 adımıma karşılık onlar 1 adım atıyordu. Ben hala bunu yapmaya çalışıyorum. Gençken dünyayı gezmek istiyorum. Diğer öğrendiğim bir şey e, bu 9 tane yerli kabilesini ziyaret ettim. Kimiyle 3 hafta mı 3 haftamı geçirdim, kimiyle 3 günümü. Bu yerler hiçbir şeye sinirlenmiyorlar. Amazon'dan balık tutuyor bir metre uzunluğunda, kucağını alıyor, elinden kaçırıyor, tüh diyor gülmeye başlıyor. Kanodan düşüyor, kanonun dümeni bozuluyor, yere düşüyor, yine gülmeye başlıyor. Ne bir çocuklarına bağırırken gördüm, ne eşine, dostuna, ne arkadaşına. Hep böyle sakin, yaparız, ederiz modunda yaşıyorlar. Bize göre ellerinde hiçbir şey yok şehirdeki yaşayan kişilere göre. Bana göre çok şeyleri var, acayip mutlular. Diğer öğrendiğim bir şey de üretirseniz, çalışırsanız, hele ki bir fikriniz varsa kazanıyorsunuz. Ben gezime başlamadan önce bin gün, her gün sabah dokuzda bir paylaşım yapacağım dedim. Kaliteli bir içerik paylaşacağım dedim. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medya artık televizyonun önüne geçmiş durumda. Ben bunu üç yıl önce fark ettim. Hayalim için sosyal medyayı kullandım. Ee, i̇çinizden birisi atıyorum... Bir hafta sonra, bir ay sonra başka bin günlük bir projeye başlasın. Konusu atıyorum kitapla ilgili olsun, arabayla ilgili olsun, gittiği ülkedeki yeni doğum yapmış kadınların yaşantısıyla ilgili olsun. Böyle de çok soru geliyor bana. Yeter ki size özgün, size has paylaşımlar yapın. Bin gün sonunda sizin burada olmanız benim için sürpriz olmaz. Dinlediğiniz için teşekkürler.